O, fil muaytesi faği, o inkene meksura, şayet olursa, fil mazdarı mimiyi o, mazdarı mimi minhu ondan. Mef alım, gelir alu şeyi değildir. Bifet mimi ve ayni, aynen ve mimin bifet ve sukun faği, mef alfilin sukun sukun olmasıyla illa mercaahu'l mesira mercaahu'l mesira yani müstesna fe innema hu'l ikisi mastarani mastarlurlar vakad jaa gelmişler ikisi gelmiştir bir kesrin ayni ayınu'l fe'li kesrasiyle gelmiştir az zamanu zaman ve isim-i bir kesrin ayni ayınu'l Tamam şimdi ne yaptı yeni bir tane kaide daha veredilmiş oldu bize. Ee, dedi ki biz biraz önce e, yani bir önceki dersimizde şey görmüştük. Elimizdeki fiil muzarinin eğer aynül feli damveli veyahut da fethari ise onun masdar mimisi ismu zamanı, ismi mekanı hepsi mef'alun kalıbında gelir. Şaz olanları bize örnek vermişti. Peki ya şey olursa e, kessalı olursa zaten başka bir seçenek de yok değil mi? Üç tane Yani aynül fiilin hareketlenebileceği üç tane hareket var. İkisini gördük geriye bir tane kaldı o da kessere. Ne gibi darabe yadribu gibi mesela kesara eksiru gibi hasibe yahsibu gibi misal eğer elimizdeki fiil bu vaptan olursa o zaman onun e, masarı yine mef'alun kalıbında gelir ama ismu zekmanı ve ismu mekanı ise mef'ilun kalıbında gelir şimdi buna örnekler verelim örnekler verelim kim örnek verecek? Cihaz Cele ise Yeclisu Yeclisu'nun mastarı Mimli mastar ne gelir? Meç Mimli mastar Meclesun Değil mi? Meclesun gelir Çünkü dedik eğer e, Kesreli ise Mastarı Mef'alun kalıbında gelir İsm-u zamanı ve ism-u mekanı ise Mef'ilun kalıbında gelir O zaman da Meclisun olur Tamam? Başka Örnek Örnek Kesara'yı yapalım. Kim yapacak? Kesara. Kesara. Asar Mimi Meksir. Tamam. İsmi zama ve ismi kes Meksir. Meksir şeklinde gelir. Niye? Çünkü Kesara Yaksir u şeyden. Hasibe yahsib'u yapalım. Yahsib'u kim yapacak? Musteri Mahsibu u ismi zama ismi kes Mahsibu u. Mahsibu şeklinde gelir. Değil mi? Kaydemiz bu. Buna sadece iki tane istisna verdi. Birinci dedi ki illa el marci'a normalde marja'annasay raca yerceği ne gelmesi lazım normalde e, Mimli masdarı merca'un olması lazım ism-i zaman ism u mekan ise merca'un olması lazım ama bu ism-i zamanda da ism u mekanda da mimli mastarda da hepsinden merca'un diye geliyor çünkü Araplardan bu şekilde işitilmiş. Bir de masiru normalde nasıl gelmesi lazım? Sare'nin aslı ne Sare? Mesiyun aslında sarı, değil mi muzarisi yasiru, ya, muzaresin en aslını sayara yaz yiru, yani aynul felik es bir şekilde gelmiş, aynul felik bir şekilde gelmişse eğer o zaman ne olması lazımdı bunun mesyarun olması lazımdı şeyinin, çünkü masyarun ol, olmayacağına göre şöyle sarı nasrini sarı. S ye ra Sayar muzaresi ya öyleyse bu şu anda bizim işlediğimiz bab doğru mu niye çünkü aynı feli olan ya kesalı gelmiş bunun şeyini nasıl gelmesi lazım ismim e, mimli maslardan nasıl gelmesi lazım mas yarun diye gelmesi lazım mas yarun mas yarun da e, bunun hareketini buna veriyoruz. Yani yağın harekesini sata veriyoruz. Ya hareketsiz kalıyor. hareketi değiştirmeden önceki haline göre ya harekeli, sat hareketsiz. Estağfurullah. Ya hareketsiz sat ise, makabli ise meftuk olmuş olacak. Son haline göre ise o zaman ne diyeceğiz buna? Mesharun diyeceğiz. Normalde mesharun olması da Şeyin de, zaman, <gülüyor> ismi mekanının da nas yirun. Olması masirun. Olması lazım mef'ilun. Ama o da ne gelmiş? Masirun şeklinde gelmiş. Nereden biliyoruz bunu? Merci' ve şeyin bu şekilde kullanıldığını? Kur'an'da değil mi? İlallâhi merci'ukum. İlallâhi merci'ukum. Cemi'an. Hepinizin dönüşü Allah'adır. İlallâhi merci'ukum. Masir. Fe bi'sel masir. Ne kötü varış yeridir orası. Değil mi? Cehennem için Allah Azze ve Celle ne diyor? Fe bi'isel masîr. Orası ne kötü varış yeridir. Bu da kaideye aykırı gelen fiiller. Okuyalım. Ha'la fi's-safirli vel-ecvefi vel-mula'afi vel-mehmuzi. Bu sahitte, ecvefte, mula'afda ve mehmuzda'dır. Nokta. Ne demek burası? Şuraya kadar anlatmış olduğumuz bu kaide. Yani bir fiilin aynur fiilinin damme olmasıyla, muzaride, Fetha olmasıyla, kesre olmasıyla ilgili aktardığımız bütün bu tafsilat ne için geçerlidir? Bir, sahih fiil için geçerlidir. Bunun örneklerini hepsini gördük. İki, ecve fiil için geçerlidir. Yani içerisinde orta harfi illetli olan fiiller için geçerlidir. Üç, mudaf için geçerlidir. Yani la'aynur fiiliyle la'mur fiili, aynı cinsen olanlar için geçerlidir. Dört, mehmuz için geçerlidir. Başında, ortasında veya sonunda hemze olan. Bunlara örnek verecek olan var mı peki? Bunlara örnek verecek olan. Sahih'i zaten verdik. Yani bu şu ana kadar verdiğimiz hepsi sahih'i. Mesela ecvef'e kim örnek verecek? Ecvef. Zale. Bir daha? Zale. Zale. Ör çek, yap kurala göre. Mezilun. Namru bu isim masası, mezilun şeklinde gelir. Yani aslı orada yazarı şekline dönüşüyor. Mezal. Tamam. Yani ismi zaman, ismi mekan ise mezi'ilun şeklinde olur. Aslında mezi'ilun şeklinde olur. O da mezi'ilun. <gülüyor> tamam. Başka örnek verelim. kâle tamam. tamam. Yani tamam. kavale aslı. Tamam. <gülüyor> i̇smi zaman, ismi mekanı. Mastar-ı tamam. mimin, mekverun şeklinde gelir. Ama o ilanında mekalun. Mekalun. Başka? Ee, i̇smi zaman, ismi mekansın, mak Vilo evet. şeklinde numada gelir. Niye mekalon şeklinde gelere? Aynurferi muzaride damme ise hepsinin şey gelmesi lazım. Hepsi mekalun. Hepsi mekalun. Değil mi? Hepsi'nin mekalun olması lazım. Yani eğer kale yaqulu babındansa kale yaqulnasına kawale yaqulu. Değil mi? Kawale yaqulu, sana ya sunu, sana sunu. Bu ha ne oldu şimdi? Bunların e, muzaride aynurferi dammeli olanlar babına girdi. Muzaride, feli dammeli olanlar için biz ne demiştik? Hepsinin hangi kalıpta gelmesi lazım? Mef'alun kalıbında gelmesi lazım. Yazalım oraya mef'alun diye. Şey adam, mak'valun yazalım oraya. Mak'valun. Mes'vanun yazalım. Başka fiil aklınıza gelen. Buyur. Kame, yuk'umu, mak'vanun. Mak'valun. Mak'vanun. Tam, mim'im. Mak'vanun yazalım ki mak'vanun. Mak'valun. Değil mi? Mas'vanun yazalım. yazalım. Sat, mas, ve, nun. Bir de mek ve Bir de mek ve mun yazalım. Şimdi harekelerini tam koyalım. Özellikle ve'lerin. Hepsine fetha koyalım bir tane. Heh. Şimdi bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi hangi nasarayan suru babından. Değil mi? Birinci baptan. Birinci baptan olduğu için de muzareleri bunların hepsinin dambeli. Öyleyse ilk anlattığımız konuya dahil oluyorlar. Bunların mastada mimisi, ism-i zamanı, ism-i hepsi ne şeklinde gelir? mefalun şeklinde gelir. Doğru mu? Bize ne yaptık? Aynısını yazdık. mekvelun yazdık. Ama böyle kalması mümkün mü? Böyle kalması mümkün. E değil. Ne olması lazım burada? Hareke yerler yani yer değiştirerekten elal yapmamız lazım. Hepsine bak şöyle yapıyoruz. Bunun aslı şu. Söyleyecek olan var mı bunun? Söylemek isteyen var mı? Söyle Buradaki e, vavlar hareketi kendisine önceki hafta sahip ve sakin olduğundan dolayı tamam. vav'ın e, harekesi diğerine geçiriyor. Tamam. Şimdi vav'ın harekesini buraya verdim. ne oldu şimdi burası? ne oldu? Doğru mu? Sonra? Bundan sonra da e, fetva kendisine sonrakinin e, el olması istediğinden dolayı vav elfe çevirir. ne Olmadı. <gülüyor> şimdi olmadı. Şimdi burası da mı? Ee, Vavdan önceki haf hem sahih hem de hareket şeyi sükunlu tamam vavın hareketsini buraya aktardık burada kural doğru şimdi ne yapmışlar Araplar Araplardan duyduğumuz bir şey var neticede yani Araplar makarun demişler şimdi makarun dedikleri için Araplar bizim buna bir şey bulmamız lazım yani bunu bir kaydı bir kurala uydurmamız lazım demişiz ki biz vavın hareketsini buraya vermeden önceki itibarla. Vav'ı ele aldığımızda Vav da mutaharik, makabli de oldu. Tamam mı? Vav'ın harekesini verdik. Ama vermemize rağmen vermemiş gibi <gülüyor> muamele ediyoruz. Önceki hali gözetiyoruz. Vav da mutaharik, makabli de mutaharik oldu. Şimdiki halini gözettiğimiz zaman zaten şey mutaharik. Son neticede Vav'dan önceki mutaharik. Ondan dolayı buna mekalun dedik. Ama bu ne için? Bu duymuş olduğumuz şey. duymuş olduğumuz Araplardan sema'ı bir kaideye bağlayabilmek için. Tamam? Hakeza bu masvunun vavun harekesini, vav, önceki harf sah sahih bir harf. hem de sukunu. O zaman otomatikman bunun harekesi buna geçti. Doğru mu? Ne kaldı burada? Nasavun şekline geldi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Araplardan bunu böyle duymamışız. Mesan diye e, duymuşuz. Ne diyoruz? Diyoruz vavun harekesini buna vermeden önceyi düşündüğümüzde, vav mutaharrikti. Doğru mu? Şu an netice itibariyle O da fethalı. O da fethalı. O da fethalı olduğu zaman ne yapıyorduk? Onu elife el çeviriyorduk. Masanun oldu. O da mekamı oldu. Bu şekilde. İkinci baba önündeki gelecek olan var mı? Ecevev'te. Şeye Aynül fili kesalı gelirse. Buyur. Ba'a yebiye'u. Nasıl gelecek? Meba'u. Mebiyan, mazdarimi mebaron şeklinde. Tamam. Bizim, zama, i̇sim zaman, isim mekan ise Tamam. Normalde mebiyan değil mi? Biyan, yebiyan. Aslı bu. Baktık ki Aynül Feli muzaride ne gelmiş? Kesre gelmiş. Aynül Feli muzaride kesre gelmişse biz buna ne diyeceğiz hemen otomatik ben? diyeceğiz ki bunun mimisi mefalin kalıbında gelecek. İsm zaman, ism mekan da mefalin kalıbında gelecek. E kalıbı bunun ne? Mebiyan. Doğru mu? Şey peki ne? mebiyun oldu. Biri elalden ötürü mebaun oldu. Bir tanesi de har yer değiştirdiğinden dolayı mebiyun oldu. Tamam? Kele yakilu, mekalun mekilun gibi hakeza ilahili. Şey kim örnek verecek? Başkana vardı. Mudaf. Mudaf. Mudaf mudaf son iki tane eee el aynur fiil laamul fiil aynı cinsten olan fiiller medde şedde adde, gadda gibi Söyle bakalım hele sonra gitti ki de gitmedik ne yapalım yarı yolda kalas meddedun medde tun e, o kendi mimi var onu ona karışma ona bir tane mimmekle memdedun memdedun memdedun olur mu nemetun olur Değil mi? Memeddun olur. Maaddun olur. Mesela. Meqaddun olur. Meşeddun olur. Misal böyle. Tamam. Mehmuz. Mehmuz aynı. Zaten değişmiyor. Meqraun. Meselun. Misal gibi. Buraya kadar anlaşılır değil mi? Şu noktayı koyduğumuz yere kadar sahih fiil, ecveb fiil, mudaaf fiil bir de mehmuz fiil için geçerli. Anlaşılıyor. Buyur. De, e, memdedun dedi de memdedun normalde burada e, mimli mastardan sonraki yani e, fiilin e, far faal fiiline farfiin sukun yapıyorduk. Ama metdede başına hayretan mim getirdik. Mehmetdun gel yaz anlat bakalım ne anlatıyorsun. Bir tahtada görelim. Yani anlamadığım için yaz bakayım ne anlatıyorsun. Abi ne dedim? Metde de olup medede olsa مَا دَى دَى مَفْعَلُنْ مَمْدَى دُنْ dedi de, siz şey dediniz, Mehmetdun Mehmet Mehmet Mehmet bir tamam. şekilde. Normalde, işte, fiili yazdığımız zaman başına bir mühim getiriyorduk, normal fiili. E, farklı fiilinde sukun yapıp, gerisinde normal fetah ve şey yoktur. Tamam. Bu şekilde okuyorduk ama biz farklı. Farklı oldu. Niye? Şundan ötürü, bak. Sen kal orada. Şimdi biz şeyi anlat bakalım bize, sen idramın hükümlerini anlat. Kaç idramı? Üç tane idram hükmü vardı değil mi? Bir vacip olan, vacip olan <gülüyor> idram. Kim söyleyecek, vacip olan idram nasıl oluyordu? Söyleyecek bize? Evet. Aynen, aynen fiili sakin, kendinden sonraki de harekeli olduğu zaman... Birinci sakin, ikincisi harekeli. Tamam. Başka? İkinci harekeli. Başka? Eğer ikisi de harekeli olursa, yine vacip olur. İkisi de harekeli olursa. Başka? Bir de şey vardı, <gülüyor> caiz. O nasıl oluyor? Birinci harekeli. Caiz, buyurun. İki, aynı zıta birincisi harekeli, ikincisi de arezi bir sukundan dolayı. Ha. Hareke, arezi sukun. Tamam. Üç. Üçüncüsü mümteni. Mümteni neydi? Mümteni. Buyur. Mesela e, asli <gülüyor> sukun olacak, Eğer ikinci harf, ikinci harf, mesela medyat ne? Tamam. Birincisi şey olacak, ha, harekeli olacak, ikinci harf de asli sukun olacak. Hareke aslı sukun. <gülüyor> Anladık Ahmet ağabey? Evet. Tamam. Şimdi bizim elimizdeki fiil bunlardan hangisine uyuyor? Bu tablodakiler hangisine uyuyor? Vaciba. Vaciba e uyuyor. O zaman bizim burada bir yolunu bulup idigam yapmamız lazım. Tamam? Nasıl yapıyorduk idigamı? Bunun hareketini dalın hareketi nasıl yapıyordu? Bunu kim söyleyecek? Bunu nasıl yapacağız? Mehmet'e de olsaydı bu. Mehmet'e de olsaydı nasıl yapıyorduk? Dalın hareketini kendisinden öncekine vereceğiz? Tamam. Verdin. Birincisi sakin, ikinci harekeli olmuş oldu. Hah. Nasıl ikam? Tamam. Ben de şimdi bunun hareketini dalın hareketini buna verdim. Mehmet de. Tamam? Anlaştık. Burayı anlamayan var mı şurayı? Anlamayan. O zaman bütün hepsi bunun gibi yani. Mesela adada ma'dadun olması lazım. Değil mi? Ma'dadun mefhalun. Biz aynısını yaptık. Ma'dun oldu, ma'gadun oldu, meşeddun oldu. Bu hepsinde aynısını geçerli. İhlal'den şey, estağfurullah. İdham'den özürlü e, bu hale soktuk. Mehmeddun kalıbına soktuk. Bunlar yeni başka örnek yapmamı isteyen var mı? Tahtada başka örnek yazıp yapmamı isteyen var mı? Yok. Tamam. Okuyalım abi wann fe'il nakisi nakısta ise fel mastarı olur fel mastarı mastar zaman o ve isim zaman ve isim mekanat mef'alun şeklinde gelir. bi fe'l-i mim ve ayni ayni'l-fiil ve mimin fethası min bütün Tamam. Şimdi ne yaptık o zaman bak. nakısı zikretmedi burada demek ki nakısın hükmü ayri. Ve emmadan itibaren yeni bir cümle anlatıyor bize. Odani Nâqız fiilin masları da, zamanı da, mekânı da hepsi mef'alun kalıbında gelir. Hepsi mef'alun kalıbında gelir. İsterse aynül fiil, e, muzaride fetha olsun, ister damme olsun, ister kesre olsun fark etmez. İster gaza yağzu, ister rama yermi, ister haşiye yakşa. Hiç fark etmez. Fetha da olsa aynül fiil, damme de da olsa aynül fiil, kesre de olsa aynül fiil. Hangi kalıpta geliyor? Mef'alun kalıbında geliyor. Yazacak olan var mı tahtada? Örnek yazacak olan. Örnek yazacak olan var mı tahtada? Yazar mısın? Buyur abi. Gel. Gazayı yapalım o zaman. Bu kalıba göre. Gaza. Kalemler burada. Gaza yazalım. Gaza. Tamam. Muzarisini yazalım yağzu. Yağzu. Her yağzu, yağzu diye yazalım sonra düzeltiriz. Yağzu. Şimdi normalde bu fiilin aslında yğaza var. Değil mi? Gaza. Niye peki biz bunu gaza diye okuyoruz? Sebep? Çünkü vav mutahrik harekelidir. Kendinden önceki harf fethalı olduğu için elif'e dönüşüyor. Biz buna gaza diyoruz. Bunun muzarisi de aslı yağzuu olması lazım. Yine vav mutahrik Makabli damme olduğu için vava dönüşüyor ya zu oluyor. Peki biz bundan şey çıkaracak olsak masdar mimi ismu zaman isme gel. Ne diyeceğiz? Tamam yazalım. Mazuu un. Ne o kalıbında bu mefalun kalıbında değil mi? Tamam. Bu kadar mı yoksa devamı var mı bunun? Yani vav meb vavdan hariç antan Tamam. Tamam. Herkesin tamam. Eee. çevireceksin. <gülüyor> tamam. O da olur, o da olur. Fark etmez. Rama'yı yapalım şimdi. Rama. Yer mi? <gülüyor> ha. Bu felin aslı ne? Rama'ya. Değil mi? Aslı Rama'ya. Nasıl Rama oldu bu? Sonundaki ya mutahrik makablide, de meftuh, fethalı elif'e döndü Rama oldu. Sonra Muzari'de aslında Yer-miyyû olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Yer-miyyû olmaz. yer oluyor. Şeye gelince mef'alun kalıbına sokalım yer-miyyû. Mer-meyyûn. Mef-a-lun. mer Me, mef mer, me mer, olmaz değil mi? Ya mutaharrik. Ma-kab-liden meftuh neye dönüşecek? Elife dönüşecek. mer olacak mer olacak Atış yapılan mekana ne diyoruz? Merma diyoruz. Bir şeyler atılıyor sonra da. Mesela ra'a, yar'a. Orada da meftuh. Yani bir damme örnek verdik. Bir şey örnek verdik. Bir de ona verelim. O da develerin otlatıldığı mekana ne diyoruz? Mera diyoruz değil mi? Mera. Mer'a diyoruz. E niye? Aslında mer'ayun. Mef'alun. Mer yun olması lazım. Ya mutaharrik, makabli. Meftuh olduğu için elife döndü. Ne kaldı geriye? Mer'a kaldı. Tamam? Allah olsun. Okuyalım abi. Bir şey mi söyleyeyim? ilk önemli anlattığımız bazı yozu magzun ma değil mi lan magzun mu yok olması lazım aslında magzun olması lazım magzun ondan dolayı bu muhtarik Diyeceğiz. şöyle aynı bunların hepsinde olduğu gibi burada şöyle yapacağız magz bu. Hmm. Doğru mu? Mef'alim kalıbında. Vav hareketli mi? Makabli fethalı mı? Neye dönüşecek bu? Elife dönüşecek. Değil mi? Eladan öpülü meğza diyeceğiz. Bunların hemen hepsi aynı kalıpta. Ya da şöyle iyi yazacağız. Meğza diyeceğiz. Mer'a, merma, meğza, meğşe, merda gibi. Hepsini aynı şeyle, böyle Aynı kalıbına koyacağız. Okuyalım abi. Bakın muahellif tâhi. Faul fiili illetli olanlarda ise mef'ilun mef'ilun şeklinde gelir. Bi kesiril ayni, bin cem'i ala bütün baplardan. Bütün baplardan. Örnek verelim şimdi bunu o zaman. Bu ne oldu? Faul fiili illetli olan. Buna ne diyorduk? Misal. Misal. Değil mi? Misal fiillere örnek. Vahade. Ne demek vaat? Vade ne demek manası? Vaat etmek söz vermek değil mi? Sözleşilen mekan, randevu yerine ne diyoruz? Mev'id diyoruz veya zamana. Mesela mev'id diyoruz. Niye mev'id diyoruz? Çünkü dedi ki e, misal olan, yani faul fiili, e, illetli olanların hepsi mef'il kalıbında gelir bütün bablardan Başka örnek? Mecide. Vacede. Ne diyeceğiz? mevcudun mev diyeceğiz. Tamam Mecede, vecede, mev, mev'cidun. Vakife. Mev Vakife. Mev'kifun. Mev mev Değil mi? Vakife. Muvquf muşka? Uzak. Ufuk mu? Dağıtıcı mı? Muvsik muşka? Belirsiz. değil mi? Tamam. Hepsine evet. bu, bu kalan gelir. Oxabi? <homeowners> lafifin makronu, lafifin makron, kenar kısıs, kenar kısıs gibi Nokta. Lafifin makron, kenar özelliği neydi peki? Hepsi mef'alun kalıbında geliyordu. O zaman lefifi mekrûn. Lefifi mekruna örnek verelim. Tabla. Bu arada soru sormuştum, niye kimse cevap vermedi? Geçen dersten soru sormuştum, değil mi? Ne demiştik sorunun, şey neydi sorumuz? Lefif, niye, lefife, lefif demiş? niye denmiş? Niye Söyle madem hatırladın. Lefif, râb hâdın, yani hâlt karıştırmak diyordu. Tamam. Yani, herhalde hemen iki ile harfi karıştığı için... De... Tamam, da öyle öyle, evet. aynen öyle. Tamam, örnek ver. Tava. Mehmet bu. Yaz, yazalım elips. Sarf yazmadan çıkmaz ortaya, değil mi? Tabi önümüzde ya kalem kağıt olacak ya elimizde bir tane tahta olacak. E, fiilleri yazmadan fiillerin aslını çıkarmak mümkün değil. Yazalım o zaman. Maziy. Tavayı Asıl tava yatuy. Nereden biliyoruz tavanın yatuy olduğunu? Niye tava yatu değil de niye tava yatuy? Ya, yani ya olduğunu, demiştik ya mesela naqız fiillerin veyahut da şey fiillerin, ecveb fiillerin dönüşmüş olan illet harfini nasıl tespit edeceğiz? İki şekilde. Ya nefs-i mütekellim çevireceğiz. Çevir bakalım. Tavay tu diyeceğiz. Ya da muzariye çevireceğiz. Ne diyeceğiz? Tavayat wi Ne çıkmış saça has falan giden odur o zaman. Tamam? Mesela Gaza'da ne diyoruz? Yağzu diyoruz. Vav olduğunu anlıyoruz. Gaza olduğunu anlıyoruz. Ramada yermi diyoruz. Ya olduğunu anlıyoruz. Tavanın iyai olduğunu nereden biliyoruz? Kur'an'dan değil mi? يَوْمَ ya السَّمَاءَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَتَيْسِجِلِ لِلْكُتُبِ O gün şeyleri durdüğümüz gibi, sayfayı durdüğümüz gibi gökyüzünü düreceğiz diyor. Allah Azze ve Celle. Tam yaz, tavaya yaz. Tavaya. Aslı bu değil mi? Tavaya dönüşmüş. Muzarisi. Nasıl gelmesi lazım bunun normalde şeyinin? İsm-u zaman, ism-u mekan? Allahın nakısı gibi gelecek. Yaz o zaman. tamam mı yaz. Mat ve hmm. yu. Olur mu peki böyle? Yani, Tam ya ağır gelir. Hmm? Yağdan önce şey var da? Yağdan önce e, e, Yağ mutaharıyıp müriste. Fethalı. Ne olacak o zaman? Elife'ye düşür. Çevir. Mat ve oh. olacak. Başka bir örnek verin. Defife makrun olan nasıl? <gülüyor> kava, yaz. Kave. Aslı ney bunun kave? Ne olmuş kava olmuş daha sonra. Muzalişi yak, wi. Nereden biliyoruz peki bunun sonu yak olduğunu? Nefsin <gülüyor> tükenmeden. Yok nasıl olarak da? Vahwa al kawiul. Aziz Allah'ın isminden biliyor değil mi? El Kawi diyoruz bak sonu yai tamam Yakwi, Mekwa, Mekwa Yununun nasıl lazım? Mafgalun. Nasıl oldu peki? Netice? Ya mut, ya mutharrik. Öncesi meftuh. Tamam. Ya elefenan bulundu. Nasıl yapacağız? Mekwa. Mekwa. Tamam. Allah razı olsun. Sen orada dur istersen bir okuyayım ondan sonra belki yine yazarsın. Velafiful mufruqu. Lafiful mufruq ise kemu'tel lil fa. Faul fili illetlulu fil gibidir. Yani mef'ilun kalıbında gelecek. Örnek yazalım. Lafiful mufruq bir tane yaz. Va gibi. Va. Ne demek va? Va'nın kelime manası bilen var mı? Va. Va etmek. Anlamak, akletmek. Tamam. Va'a. Bir tane hadis görmüştük bununla ilgili. Hatırlayan var mı? Hayayla ilgili de menheş dersinde görmüştük. En tahfez rase ve ma va'a. Kafayı ve kafanın içerisindekileri korumandır. Sünanlerden bir tane hadis görmüştük değil mi? Va'a. Tamam. Muzarresi. ya Tamam. İk harfi vav olanlar Darabeydir bu babından geldiğinde vav gidiyordu. Ya yi ya yi. Hmm. Bu biraz ağır mı oldu? Şey yapın, tamam. Yaz Ya sen ya yi diye yaz. Ya diye yaz. Ya Tamam. Bak şimdi. Bu nasıl oldu biliyor musun? bunu aslında ne olması lazım? Waaye yeyu olması lazım. Tamam? İlk harfi vav olanlar darabeyadır bu babından geldiğinde bunların vav'u düşüyor muydu? Vaade yaidu gibi. Vav öyle gitti. Ne kadı ya'iyu kaldı. Ya mutahrik makabli meksur neye dönüşmesi lazım? Sukunlu ya'a dönüşmesi lazım. Va'a ya'i oldu. Tamam? Vaka yaqi mesela vaka korumak. Öyle değil mi? Vaka korumak. Vaka Yaqi aslen bu fiilin vakaye qiyu kıyu vakaye yoku kıyu vavniye muzaride şeyden ötürü vade yaidu gibi olduğundan ötürü düştü o diğeri de helale uğradı ne kaldı geriye yaqi kaldı tamam yaqina ne qiy sonda ya yok değil mi niye çünkü biz ne demişik emrin özelliği neydi eğer son harfi illet harfi ise onun hasfi üzerine mebnidi. Yani Sukun hali onun hasfi üzerine mebnidi. Geriye sadece bir kaf harfi kalıyor. Kaf altında bir tane kesir. Ki, bu kadar. Tamam. Tamam. Çevirelim. Mef'ilun olacak demiştik. Bu baptan gelenler lefife mefruh mef'ilun. Mev q'i yun. Ne diyeceğiz o zaman? bu Ağırken ağır olduğu için. Tamam. Mevqiy kaldı. Ne? Mevqiy. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Örnekler anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Tamam. Allah razı olsun abi. Devam edelim mi? Duralım mı burada? Devam edelim mi? Enes sen söyle. Yeter mi? Devam edelim mi? Bana kalsa devam edelim, size göre. Size zor, ağır geliyorsa fazlası duralım. Yeterse yeter diyorsanız şey yapalım, yoksa okuyabilirsin. Çok örnek versek sürer, örnek verelim çünkü metinler hep okunmuş geçilmiş zaten örnek verilmediği için bu sıkıntılar var. Şey yapalım, gördüklerimize bol bol örnek verelim inşallah. Oku istersen. ve in kan al figür ve in kan al figür zayda olan dan ulupsa al master mimiyu master mimiyu al zaman ve al mekan ismi zaman ve ismi mekan ve mifgul ve mifgulu min kül uzarim ve çul vezni e, üzere olur. İlla ancak en ne kesen tuk dilu değiştirirsin. Harfleri mudarğa eti, mudarğa tarfını bilmiyimil madmûmeti dameli bilmiyim değiştirirsin. Olfâğilu minhu onun faili ise anifil kesrasıyla. Tamam. Buna kim örnek verecek? Bize burada anlattığına bu paragrafa kim örnek verecek? Buyur. Mukremın. Peki şey Mastar-ı mimi, ismu zaman, ismi mekan Nasıl? Mukram Değil mi? mastar mimi, ismu zaman, ismi mekan, ismu meful Bunlar aynı Sadece ismu failde ne yapıyoruz? Failde, aynı failde şeye çeviriyoruz Yani Sondan bir önceki harfi kesra yapıyoruz Bu şekilde Mesela fa'alenin Yani veyahut şey diyelim Farrahanın kini kim yapacak? Farraha Buyur. <gülüyor> Mufarrah bu hangileri? Isimken, Bir de isim maful. Değil mi? i̇sm faili mufarrah. Mufarrah'ın katile yap sen. Katile. Katile. Sen, sen yap abi. Katile, e, Hı. zaman e, ismi zaman ismi mekan, benim, ismi için. Tamam. Mukatelun ismi fail için. için. Şeyi yapalım. Eee, yapalım. işleme ayi. ismi fail değil mi? Ee, başka ne yapalım? İnfaali yapalım. İnfaale. Bunu ismi Tamam. Başka ne yapalım? Yaşavşabeyi yapalım. Kim yapacak? Yaşavşabeyi yapalım. İsmi zamanı, ismi mekanı, ismi mefru, bir de maslarımın bir muşavşabun. Tamam. İngilizce ismi faili ise muşavşibun. Muşavşibun. Tamam. tamam. Tefa'ale'yi kim yapacak? Tealleme'yi. Tealleme. Mu teallemun, ismi zaman, ismi mekanı, maslarımın bir ismi mefru'dir. Tamam. Mu teallemun da ismi faili'dir. Ismi faili'dir. Değil mi? tamam o zaman bize burada ne söyledi bize söylediği şey şu bir fiil eğer sülasiy şey mü ise sülasiy mezit ise biz buna ne yapacağız biz buna ismi zaman ismi mekan ismü meful hepsini başına bir tane damlelimim getireceğiz sondan önceki harfini de fetha yapacağız tamam tamam eğer şey ismi fail yapmak istiyorsak aynısını yapacağız. Sadece sondan önceki harfin harekesini fetha değil kesra yapacağız. Mesela buna örnek Kur'an'dan veya sünnetten Nas'dan örnek verecek olan var mı? Tamam. Tamam. Tevesse'de değil mi onun aslı? Onun aslı tevesse'de. Vesade'den geliyor. da aslı visade kitabe gibi. Vesede visade ketebe kitabe gibi yastık. Tevesseden babında hangi manalara geliyordu? Bir babı da ittikaz manasına geliyordu. Mütevessidun mesela. Allah'ın isimlerinden bir tanesi El-Muhaymin. Değil mi? El-Muhaymin. Heymen'e aslı kontrol etmek, kontrol altına almak. i̇sm faili Muhaymin. Aynı kelimeden şey çıkarsak, ismi ı mefhul mesela kontrol merkezi desek ne diyeceğiz? Muhaymen diyeceğiz. Değil mi? Deniyor da zaten kontrol merkezi edeceğiz. Başka? Buyur. faili Allahi feli yetevekkelin mutevkkilun. Tamam, mutevkkil. Değil mi? Alâllâhi feli yetevekkelin mutevkkilun. Tevekkele aslâ, tevekkele yetevkkilun. İsm-u faîli mutevkkilun. İsm-u mefhulun mutevkkalun. Başka? Buyur. Mutekebbirun. Mutekebbir. O da Allah'ın isimlerine değil mi? Tekebbere'den geliyor. Allah ondan ism fail olduğu için. Mutekebbirun. Başka? Mureşşireyle mûnün nusir. Mubeşşirun ve وَمُنْذِرٌ Yani peygamberler için Allah Azze ve Celle'nin dediği مُبَشِّرٍ aslı ne? Beşşara. Sülasî mezit olduğu için مُبَشِّرٌ, Muzirun aslı ne? Envera. O da Muzirun. Başka? Musavvir. Musavvir değil evet. mi? Musavvir de öyle. Aslı savvara. Musavvirun. Tamam. Mesela bir yerde fotoğraf çekiliyorsa veya fotoğraf sergisi yapılıyorsa ne diyebiliriz oraya? Musavvarun. Ee, diyebiliriz değil mi fotoğrafların şey yapılmış olduğu yer mesela ma'arat diyoruz örneğin aradadan ma'arat'ın şeylerin arz edildiği insanlara sunulmuş olduğu alan mekan demek başka bu olmadı bu son örnek olmadı da başka yanlış oldu yani buyur mesela Aylinah suresinde mustagfirine bile eser değil mi istagfara yastagfiru el mustagfir gibi istighfar eden gibi Tamam inşallah. Şimdi burada duralım. Sorusu olan var mı burayla alakalı? Soru. Yoksa bir şey kapatalım, dersi kapatalım. Bu davana elhamdülillah Rabbil alamin.